A'chidemad <tab> hanbi va'denki minn... Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu te'alâ. Alâ seyyidina mevlana muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecma'in. İmam-ı Gazale Hazretlerimizin itikadla alakalı risalesinden...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 Burada bir yön, bir taraf, bir cihet, bir mekan şöyle konusu değildir. Buna gökler de dâhildir, yerler de dahildir arş da dâhildir. Arşa, arş'a istiva etmesini anlattık, bir iki derste, yani geçen derste. Arş'a istiva etmesi, Allah-u arş'a hükümranlığı, cisimlerin en büyüğü olan arş'ı yönetmesi, yani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 Ama sıfatları, ilim, bilmesi, işte iradesinin geçerliliği, kudretinin tealluku, yapmak, yaratmak istedikleriyle alakalı, bunlar e, tabii ki e, bütün mahlukatına eşit mesafededir. Arşı ne kadar biliyorsa, ferşi de o kadar biliyor. Ve arşta bir iş yapma, kadar gücü varsa bir şey yaratmak istediğini yapma, denizin dibine de aynı kudreti tealluk eder. E, o noktada da e, zaten bir tefavut, bir farklılık, bir ihtilaf söz konusu değildir. Allah Teala bütün mahlukatına yakındır. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Öne halka rubbi ilemin kulumuza şah tabandan yakınız buyuruyor. Ondan sonra öne halka işte vefat eden adama sizin yardan daha yakınız buyuruyor. Ondan sonra eee ve idaş kullarım sana benim yakınlığımdan uzaklarım uzaklığımdan sorarlar zat. Sen söyle ki Fenni garip, ben çok yakınım buyuruyor. Ama tabii bu yakınlıklar sen şimdi arşa istivayı, arşta istikrar manasına alırsan sen işte arşa daha yakın, insandan daha uzak gibi batıl, bozuk insanı kafir edecek manalara gitmen icap ediyor. Veya gökte dediğin zaman çünkü Allah Teala ben efendim kullarıma şah damarından daha yakınım. Buyuruyor. Buradan anlaşılıyor ki arşa yakınlığıyla bana yakınlığı efendim efendim e, veyahut da denizin dibindeki bir e, taşa yakınlığı kayaya yakınlığı işte Miraç'ta Resulullah s.a.v. olan yakınlığıyla Yunus s.a.v. denizin dibindeyken ona yakın bunların hepsinde bir mesafe e, metre e, santim yön, cihet, mekan söz konusu değildir. Bunun hepsi ilmiyle yakınlığı, manevi yakınlığı ondan sonra kudretiyle yakınlığı, işte arşta istediğini yapma gücü olduğu bütün alemleri kuşatmış arşı da kendisini yönettiği dolayısıyla geri kalanı zaten yani anlamamız için o da bizim yani. zihnimize yaklaştırmak için arşı yönetiyorsa zaten hepsini yönetiyor anlamında. Bu manalarda olduğunu ...beyan etmişti. Ben Zan-ı Hattabi'den demiştim, bir yer okuyacaktık bugün... ...Şeyn-ül Orada da Selef ulemasının... ...en önde gelenlerinden olan İmam Hatabi Hazretleri... mâl i diye... ...efendim, hadis-i şerifler hakkında çok ilimler yani... 300'lü yüzlü... ...üç yüzlü demek, yani Selefe mülhak olan... ...çok kıymetli bir âlimdir. Yani bunu... Bütün dünya, kabul ediyor, yani Vehhabilerin de kabul ettiği, Riyad'da kitaplarının, yani Vehhabi üniversitelerinde bile kitaplarının basıldığı, çünkü müstahani kalamadıkları bir alimdir. Kimse ondan müstahani kalamaz. Ee, bu işin, yani, diyelim, e, hadis hususunda, e, hadis şeriflerin, nasların, Allah-u Teala sıfatlarının, viza hususunda, kendisi nas teşkil etmektedir. Şimdi onun bu kitabı, ...Şe'nü dua diye, ben dualarım kitabında da bazı dualar hakkında çok ilmi, çok ağır yazar, ilmi konuşur. Efendim, bu muharek zatın... E, ...300, sene 319'da doğmuş yani. Bakın, herkesin kabul ettiği bir Allame-i Cihan. Hatta bir dedim mi, herkes durması lazım yani. Yönüreddin Yıldız'da durması gerekiyor. E, onun babaları da durması gerekiyor.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 Gök de mahluk, sen de mahluk, arş da mahluk. Allah-u Teala'nın yarattığı her şey mahluk. Allah-u Teala'nın zatından ve sıfatlarından gayrı her şey mahluk. Yani sonradan yaratılmış, dolayısıyla kadim de olamıyor, hep başı oluyor, başlangıcı oluyor, hududu da oluyor, sınır oluyor falan. Şimdi bunların en büyüğü, e, diyelim ki arştır. Yani en büyüğü de, e, cisimlerden en büyüğü arştır diyebiliriz. Çünkü arştan büyük olan melekler de olabilir.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 En büyük mahlukudur diyelim. Arş'ın ne kadar büyük olduğunu ve arş'ın ne kadar ağır olduğunu Allah Subhanehu'dan gayrı kimse bilemez. Yani. Çünkü Rabbul Arş'il Azim diyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü Allah Teala küçük bir şeye büyük demez. Allah Teala'nın büyük dediği de ne kadar büyüktür. Bizim akıllarımız da onu ya hata demez. Zaten gözlerimiz kavrayamıyor.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 وَتَرَ الْمَلٰئِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ Habibim sen melekleri görürsün diyor. Tabi Miraç gecesi de zaten gördü. Gözüyle de gördü. E, mahşerde de göreceksin manasına da geliyor bir yandan. Çünkü mahşerde, e, mahşer kurulduğunda arş mevcut olacak yani. Arşın etrafında melekler de, melekler de görülecek.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 ediliyor demek ki dört bir tarafından melek-i ikram dönüyorlar. E senin benim gözüme, cihazıma sığmayacak kadar büyük olsa da meleklerin dönüşüne göre e arşın sınırını onlar dönebiliyorlar. Bu at kelime bunu söylüyor. Zümer suresinin 75. ayeti. Şimdi Allah arşta mekan tutmuş diyen ve habis selefi kafası Nurettin Yıldız'ın da Bu da doğru bir görüş. Alimlerde böyle de görüşler var. Bundan bunun da delili var. Doğrudur dediği bu görüşün ne kadar din dışı, İslam dışı bir görüş olduğunu anlamanız için şimdi Hattabi Hazretleri'ni okuyorum. Yani diyor arşın sınırı var diyor. Görmüyor musun ayet-i kerimede ne? Bunu, Habibim sen melekleri arşı tavaf ederken tavaf ettiklerini çevreleyip kuşattıklarını görürsün. Diyorsa Habibine arş çevrelenmiş. Şimdi ben Kabe'de, Kabe'nin içinde olsam, e, elhamdülillah girmek de nasip oldu. Bazen de milleti açıyorlar, sokuyorlar. Kabe'nin içinde olsam dışarıdan tavaf edenler, yani Kabe mekan. E, ben de onun içine gireyim, ben zaten mekaniyim, o da mekan. E, millet de çeviriyor, geziyor, kuşanıyor. Ben de orada ne olmuş oluyorum? Çevrelenmiş oluyorum onun içinde. Kabe'nin etrafı dönüşe benim etrafımda dönüldü. E şimdi bu allah Teala arşı mekan tuttu veya gökte dersen Arşıya mekan tuttu veya gökte dersen ne demiş oluyorsun? Melekler etrafını çevirdi demiş oluyor Çünkü melekler arşı çevirdiği ayetle sabitse mekan Arşı mekan tutan zatı da ne yapmış oluyorlar? Haşa melekler çevrelemiş oluyorlar E allah Teala çevrelenir bizzat mı? Haşa Çevrelenmek ne demek?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 Hiçbir sıfatına uyuyor mu? İman ettiğimiz, secde ettiğimiz, münezzeh dediğimiz, mukaddes dediğimiz yüce zatın hiçbir sıfatına uyuyor mu bu arşi mekan tutan bir efendim nitelik? Hangi Allah'a inanıyorlar bunlar? Bunların Allah'a aşağı gökteyse veya arşı mekan tuttuysa e, o zaman melekler onun bütün sınırını, boyunu, bu eneni boyunu çevirmiş gidiyorlar. Arşın etrafını döndükten sonra Arşta mekanı olanı Haydi haydi döndü o zaman Kabe'nin etrafını Tavaf eden içinde duranı Hadi haydi ya yani, Usuranın ağzına Sürülecek kadar aklı olan bir insan Yani tabi imandan sonra konuşuyorum Bu kadar da bir aklı olursa O imanı bunu buna bunu inkar ettirir Allah gökte değil Allah arşta değil Demesi gerekiyor Şimdi bak Hattabi söylüyor. Ve ve arş mahmulün taşınmıştır. Ala kevailin melâke. Meleklerin omuzlarında tutturuyor. Arşı kim taşıyor? melekler taşıyor. Bunda da ayet var mı? E var. Ve yahmülü arşı rabbi kefevkom yevmenin semâniye. Mahşer günü arşı 8 melek taşıyacak diyor. Geçen iki derslerde de geçti. peki şimdi o zaman 8 melek neyi taşıyabiliyor? Arşı. Yani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 Zaten gökleri, yerleri kuşatmış. Arş bütün hepsini kuşatmış ama taşınan bir şey. Melekler de ne kadar güçlü onu taşıyor. Bu da ayet. Arş taşınıyor. Allah-u Teala Teala peki sen Allah arşı mekan tuttu dersen 8 melek gibi de taşımış oluyor haşa. Allah'ı da taşımış oluyor. Demin İmam Gazali'nin sözünde anladığınız için geçen hani ibare vardı. Arşta göklerde Allah-u Teala'nın kudretiyle taşınmaktadır dediydi yani. Bak o da, bu da şimdi mübarek söylüyor. İmam Gazali diyelim 500'dü. Mubarek 300'dü. Yani bütün el üstüne burada ittifaklı yani. Efendim arşı taşıyan melekleri kudretiyle kim taşıyor? Allah da. Şu an ben ayakta dururken otururken beni kim taşıyor? Kudretiyle. Ben de kıyam bir nefsi olmadığına göre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 Hristiyanların bile demeyeceği kadar dalalete gitti içinde yani. Valla sümane şey bak hatta abin ibareleri. Okuyorum Arapçasın sana. Allah'ın ihtiyacı yoktur. ilel arş. Arşa hiçbir ihtiyacı yoktur. Kendi yarattığı bir şeye muhtaç olur mu ya? Veleyse bimekanin lehu. Sarı ifade. Arş asla Allah'ın mekanı değildir. Yeri değildir. Yurdu değildir. Haşa. Vela ve mütemekkinün fii. allah Teala asla arşta yerleşmiş değildir. Vela mu'temidün aleyh. allah Teala haşa ve asla arşa dayanmış. Hani böyle bastona dayanırsın ya veya duvardan bir şey böyle itimat edersin. İtimat yani Türkçede başka konuşuluyor da. Arapçada itimat yaslanmak demek. allah Teala arşla arşa yaslanmış değildir.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 Bir yeri mekan tutarsa o mekanda sınırlanmış oluyor. Çünkü o mekanın o mekan sonradan yaratılmış. Aşağıda sonradan yaratıldığına göre, sonradan yaratılan her şey eni, boyu, yüksekliği olduğuna göre, ciheti ve yönü olduğuna göre, saniyesi, santimi bilmem nesi, metresi bilmem nesi, kilometresi belli olduğuna göre orayı mekan tuttu diyemezsin. Mekana muhtaç değiz ama mekan tuttu bunu da diyemezsin. Çünkü muhtaç olmazsa da mekan tuttu deyince sen ne demiş oluyorsun?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 Bunların hepsi musifatil hades. Bir e, nuskada musifatil muhtes demiş yani altında nuska tekabülünde. Sonradan yaratılan şeylerin özelliklerindendir Sonradan yaratılan şey arş da olsa, gökte olsa, melek de olsa, peygamber de olsa, insan da olsa hepsinin mekana ihtiyacı var. Hepsi mekana ihtiyacı var. Gökler meleklerin mekan işte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 Patladı yani mekanı gitti şimdi bu katı e, patlatırsan ne olur üstünde duran duramaz ki de incek aşağı yani Onun için bunlara sen nasıl Allah-u Teala'ya burası mekan dersin sonradan yaratılanın nişanlarını ona veriyorsun <gülüyor> Lakin o lakin allah Teala bâinun ayrıdır Minhu arştan da ayrı bir şeydir. Varlığa sahiptir Kalbi Bütün yaratıklarında bâindir. Bâin ne demek? Hiçbir şeyin içine karışmış değildir. Hiçbir varlıkla zatı itibarıyla ihtilatı, karışıklığı, ittisali, bitişikliği, ittihadı, birleşmesi mümkün değildir. Zaten şimdi İmam Gazetek dersimizde Hülülbahsinden tenzihine geldik. Anlatacağım. Ayrıdır. Sen arşı mekan tuttu dersen ne oluyor? Arşla karışık görüşü oluyor. Göktedir deyince ne oluyor? E Göklem birleşik oluyor. bir İhtisal oluyor, ihtilat oluyor, karışma oluyor. Allah-u Teala bunların hiçbirine karışmaz. Zatıyla hiç bunlarla alakası yoktur. Ve innema cae fitten zil Şimdi peki ey hattabi sen diyorsun böyle. Peki Kur'an'da ayet geldi. Ne geldi? Er-Rahmanü alel arşi üsteva.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 iptigâ fitneti ve iptigâ tevili. Goya mana verelim derken esas dertleri fitne aramak için diyor müteşabiatın peşine düşerler. Halbuki istiva sıfatı müteşabidir. Müteşabi olduğundan onlar fitne aramak için onun peşine düşerler ve oraya İbn-i gibi İbn-i Teymiye bunlar tabii takipçisi bu selefi vahabi hareketi. E, Nurettin Yıldız'a zaten İbn-i müçtehit diyor. İmam Züfer kadar büyük bir müçtehit diyor. E, dolayısıyla o kafa tabii ki ne yapıyor? Müteşabih ayetlerin peşine düşüyor. Nasıl peşine düşüyor? İşte Allah diyor arştadır. Göktedir diyor hatta. Arşı da bırak. Arşın altındaki göğe kadar indiriyor yani. Göktedir diyor. Nasıl dersin? İstiva sıfatı bunu mu iktiza diyor. Sen rasih alim olsan, kamil alim olsan, müştehitler gibi onlar ne derler? Bu ayet ha. Kattabi'nin sözü değil. Şimdi İmam Kattabi'nin ayete uygun görüşünü ben anlatıyorum sana. Aet-i kerimede ne bu? Ali İmran suresi'n 2 sayfası yani. Onlar derler ki biz Kur'an'daki bütün ayetlere iman ettik. Hepsi Rabbimiz katındandır. Ve ma alem te'vi'ylehu illallah. Bunların gerçek manası ancak Allah bilir. Istiva sıfatına iman ettik. Mana vermiyoruz. Buna şekil verilmez. E bu bir imtihandır diyor. Ama fitne arayanlar müteşabiat'tan mana çıkarmaya çalışıyorlar diyor. Anladın mı?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 Ve ala kadir diyor. Yüdeb birul emra min diyor. Gökten yere her şeyi o yönetiyor diyor. Ve vallahi fissemaa ve göklerde yerlerde ibadete layık olan tık halik yaratan odur. Yerde de odur diyor. E bu ahadlerin hepsine uygun düşüyor. E muhkem ayetlere zıt düşmediği zaman e biz bu tevili niye reddedelim? Ama ey Selefi Vehhabi kafalılar, İbn Teymiyye kafalılar. E siz istivaya bir mana veriyorsunuz. Nasıl?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 Allah aşa arşa oturur dersen Veya Nuretti Yıldız gibi Sen kalkıp işte Allah gökte diyenlerin de doğru delilleri var Bu da büyük bir ehli sünnetin bir Alimlerin görüşüdür dersen E bu tabi ki Muhkeme ayetlere zıt düşüyor Ben bunu nasıl kabul edebilirim Niçin? Heleyse ki misli işi Allah'ın benzeri misli yoktur diyor Hiçbir dengi yoktur diyor Sen diyorsun arşa oturdu Arşa melek de oturur Ondan sonra diyorsun ki peygamberin de yanına oturtacak. Var. Tamam Resulullah s.a.m. arşa oturur. Kıyamet günde oturacak. Çünkü Resulullah s.a.m. mahluktur. Sonradan yaratılmış. Arş da mahluktur. Sonradan yaratılmış. Arş bir mekandır. Resulullah s.a.m. mekanidir. Mekandan münezzeh bir varlık değildir. Dolayısıyla o ona oturur. Ama sen Allah oturur dediğin zaman haşa ve kella. Ne oldu? Sonradan yaratılan. Resulullah Efendimiz'e Allah'a benzettin. Allah-u Teala'yı mahlukuna benzettin. Oturması fazla Resulullah'ta da var, onda da var. Aynı yere, aynı mekana, haşakella. E ben bu manayı nasıl kabul edebilirim? Biz tevil yapılmaz demiyoruz ki. Ama muhkem ayetlerle ters düşmeyen, ayet ve hadislerine muvaffuk düşen teviller, matur-i deşar'ın yaptığı teviller, hiçbir şerata muhalefeti yok. Ama bu selefi ve habi kafasının yaptığı teviller, benim gibi iner, benim gibi oturur, kalkar, çıkar, intikal eder, gelir, gider. E bu nasıl bir e, imandır, İslam'dır ki Öbür bütün ayetleri yıkıyor. Orada muhkem ayetler var. Kur'an'ın aslını, esasını teşkil eden "Min ayatü'l-muhkemâtün ümü'l-kitâb" manasına delaleti açık olan, kitabın aslı ve esasını te teşkil eden ayetler var diyor. E bu ay bu ayetlere zıt düşen bir teville ben nasıl bu şey ederim, itikat ederim? Allah muhafaza buna inanan da kafir olur. İşte söylüyor sana.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 Ya rasıha istivaati ya dinine ne yapacaksın? O doğru tamam. Fena hünü bir mavzil. İndirilen eiman ettik. Ayet-i kerimede demedi mi ki Yakulna amenna bi kullin min inde Rabbina. Rasih alimler e, yani doğru yoldaki alimler ne derler? Biz bütün ayetlere iman ettik. Muhkemine de müteşabiine de nasihine de mensuhune de. Hepsi Rabbimizden gelmiş. E sorun kalmadı. Ve nequlu kema qal. Rabbimiz ne buyurduza biz de buyuruyoruz. Biz de söylüyoruz. Yani Rahman arşa istifa etti mi? Evet istifa etti. Allah-u Teala istifa var mı? Evet var. Dedik mi? E dedik. Ama Vela nükeyifuhu Şekil vermeyiz Hu Allah'a Vela nehüddü Sınırlamayız Hu Allah'ı Çünkü arşa mekan tutunca arşın sınırı var. Melekler etrafında dolaşabiliyor. Demek dönülebiliyor. Sınırı var. Allah'a da sınır koydur aşağı O'na sınık o'na. Tamam mı? Teevil etmeyiz. Hu bunu. Ne demek teevil etmeyiz? Demin anlattım. Muhkem ayetlere zıt düşecek manalarla. Neyse kim misli? Allah'ın misli yok derken Allah'ı yarattıklarına benzetecek sıfatlarla nitelemeyiz. Ve teevil etmeyiz. Ne gibi? Kemafa nüfâtus sıfat. Sıfatları nefy yaptığı gibi. Şu sıfatları nefy kim? Mutezile. ...mutezile 72 fırkadan sapık bir fırka... ...o Allah'ın bütün sıfatlarını inkar ediyor... ...hayat sıfatı değilim sıfatı da kadim değilim şu... ...Allah'ın sıfatları yok diyor... ...e şimdi... ...biz sıfatları nef gibi sıfatını nef ...Kur'an'da vecih geçiyor... ...var mı vecih? Var... ...Kur'an'da... ...istiva diye istiva sıfatı geçiyor fiil olarak... ...istiva sıfatı var mı? Var... ...Hadis-i Şerif'te yenzili diyor... ...nüzül sıfatı var mı? Var eshab rahman diyor sahi hadislerde. Var mı Eshab-i'r sıfatı? Var. Şekil var mı? Yok. Sınır var mı? Yok. Sonradan yaratılanlara benzemek var mı? Yok. Hiçbir şeye ihtiyaç var mı? Yok. Ama sıfatlara iman ettik. Neymi ceksi koltuk şimdi bizim? Gökte demedik diye, arşta yerleşti, oturdu ayağını sarkıttı aşağı demedik diye. Gavur mu olduk? Ama bu Vahabiler bize kafir diyor.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 Selefi görüşünde bu adamlar... ehl Sünnet Kur'an'da yok diyen adamlar... Allah gökte diyen adamlar ya... Müçtehit dinlemeyin... Alim Alimşehk dinlemeyin... internete göre takılın diye bütün milleti dinden imandan çıkartacak konuşmalar yapıyorlar. Bunun hangi bir Müslüman sitesi bunu tercüme eder ya? Gizli gizli sokuşturularak takıya yapıyorlar. Zakir diye bir herif varmış. O zaten hiç açık o. O hiç gizlemiyor. Ya onda bakıyorsun Nurettin Yıldız'ın yanında görüyorsun. Resimde. Ya o zaman... Biz bu itikadımızı yolda bulmadık. Bu el i sünnet itikadını muhafaza etmemiz lazım. Biz bunu nasıl muhafaza diyeceğiz? E biz bunun Allahçı konuşuyoruz. Kimseye hakaret etmeden ama görüşlerini e, iptal ederek, batıl olduğunu delillerini beyan ederek konuşuyoruz. Delille konuşuyoruz. Sen hangi delille konuşuyorsun yani? Efendim bir cari âdesi tutturmuşsun. Efendim, o da birçok manaya muhtemel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 Baya bir bölüm bu müteşabi ayetleri ve sıfat hadislerini beyan ediyor. Bunları iyi okumanız lazım. Yoksa Vahabiler sizi kafanızı e, çelerdi. İmanınızı alıp giderler. Ve hâdâ bâbun minel ilmillezi Bu öyle bir ilmi konudur ki yecbi aleyne lîmânü biz zahiri. Biz bundaki isteva kelimesi, istiva kelimesi de böyle zahiren ne geçiyorsa kelime istiva. istiva bitti. Buna istikrar diye mana veremezsin. Cülüs diye mana veremezsin. Ee, ne diye diyeveremezsin efendim e, müteradif kelime bu kelimenin eş anlamı budur diyemezsin. Orada isteva geçtiyse eş anlamı istekarra diyemezsin. Müteradifi celese diyemezsin. Çünkü Allah Teala zatı hakkında müteşabih birayetinde ne buyurduysa tamam mı? Sen o kelimeyi kullanacaksın. İstiva sıfatı var diyeceksin. Müteşabih olduğu için lukat manasına gidersen oturdu kalktı gibi Haşa Allah Teala münezze olduğu şeyler çıkma tehlikesi varsa o zaman da ne diyeceksin? Biz buna zahirine iman ettik. <gülüyor> Hakiki manasını, keyfiyetini, şeklini yani bu işin mahiyetini, özünü e, açmak, açıklamak bizim için caiz değil. Lazım değil demiyor bak. <gülüyor> Lazım değil demiyor. Caiz değil. Çünkü Allah Teala buyurmuş ki Tevillerini ben bilirim. Benim böyle müteşabaatlerimde sıfatlarım geçer. Siz bunlara iman etmek mükellefsiniz. El-i uleması bunlara biz iman ettik. Rabbimiz bilir. Hepsi Rabbimizdendir derler. Hatta bir de öyle dedi işte. Ol zaman. Malum geldi. Ne? Kim derse ki isteva oturdu. Kim derse ki nezele benim gibi indi. Kim derse ki Allah gökte. Kim derse ki gökte diyenler de doğru söylüyor. Bunlar Ehl-i ulemasından olamadıkları çünkü ne yaptıkları ayetin müteşabi ayete efendim iman etmekten öte geçip mana vermeye kalkmış. Verdiği manayı da Allah-u Teala münezzeh olduğu noksan sıfatlara ait noksan sıfatlı yaratıklara sonradan yaratılan muhtes bizim gibi varlıklara ait imme çıkma gibi intikallere e, tealluk eden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 ''Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma'' derler. Biz de diyeceğiz, ''Ya Rabbi bu adamlar bu kadar sene okumuşlar, keşke Mekke'ye gidip de Vehhabi okullarında okumasaydılar da, ehl-i sünnet medreselerinde okusaydılar, bu hale gelmezler ama gelmişler. Şimdi biz diyeceğiz ki, ''Ya Rabbi onları da ıslah ile ehl-i sünnete döndür ama bizi hidayete erdirdikten sonra, ehl-i sünnet itikadıyla müşerref kıldıktan sonra kalplerimizi kaydırma. Yani sana mekan isnat eden, e, sana cihet isnat eden,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 Yani hakiki manasını keşfetmemiz, anlamaya çalışmamız bile caiz değil. Çünkü Mevla buydu ki tevilini ancak gerçek, gerçek tevilini. Ancak ben bilirim. Matürü de eşari tevil ediyor ama ne demiyor? Bunun bundan başka manası yok. Bu kesinlikle keşfettik. Bu yüzde budur demiyor. Ama ne diyor? İlim sıfatı var, kudret sıfatı var, tasarrufu var, yönetimi var. Ebu bu zaten var. E bütün ayetlerde var, muhkemahatlerde de var.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 ilgili sıfatlarda iman İslam ilmali bu kitap. Bu çok önemli. İkinci cildini de hazırlıyorum inşallah. İkinci cilde çıkacak, bitecek. Yani de bu e, yani şimdi biten tarafı belki bu da iki cilde ayrılabilir. Yani onu bilmiyorum çünkü. E, ama birinci cilt tamam bitmiş yani. İkinci cilde hazırlayacağız Hazırladık yani ekserisi bitmiş de. Bu müteşabi Allah-u Teala'nın arşa istivası ve diğer müteşabihatın izahı.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 devam ediyor. Yani Allah Teala'nın isim-i şerifleri başına kadar herhalde geldi. efendim. Evet, sayfa 46. Yani 16 sayfa. 30'dan başladık. 40'ın maddeden 62. maddeyle bitiyor. 30'la 46 arasında müteşabih ayetlere ve hadislere. Hadislere sıfat hadisleri deniyor. Ayetlere müteşabihatler deniyor.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 cihetten, yönden ve mekândan işte gökten işte arştan üst taraftan alt taraftan münezzeh olduğuna dair bahsi bitirdikten sonra bu bahisde eee İmam-ı Gazali Hazretleri buyurur ki Vennehu ve şuna da iman etmek farzdır ki ve icap eder ki Allahu Teala la yahul hulul etmez nüfuz etmez işlemez sirahat etmez girmez fi gayri kendinden başka bir şeyin içine nüfuz etmez Diyor. لَا يَحُلُّ فِي الشَّيْءٍ وَلَا يَحُلُّ حُلُّلْ Edemez e, Fihi Allah-u Teala'ya şeyhün, başka bir şeyde Allah-u Teala'ya ne yapamaz? Hulul edemez. Şimdi bu nereden çıkıyor? İşte Hristiyanların itikadına gelirsek. Hristiyanlar ne diyorlar? Biliyorsunuz onlarda grup gruplar, işte Katolik var, Ortodoksu var falan Şimdi bir kısmı diyorlar ki Allah İsa'yı haşa doğurdu diyorlar, وَلَدَ اللّٰهُ diyorlar, Allah'ın oğlu diyorlar da Allah'la İsa birleşmiş diyorlar. Haşa kella. Bir kız bu diyor ki birleşmemiş ama Allah onun içine hülül etmiş. Şimdi bile papa hakkında e, papaya inanan, işte onların bilmiyorum hangi fırkası, katolik mi oluyorlar onlar. Yani bu e, Vatikan papasını diyorum. E, o papaya karşı itikatlarında Allah Teala onun içine girmiş. Haşa kella böyle bir hülül itikadı var. Çünkü İsa aleyhisselama hülül etti, İsa aleyhisselamdan papalara geçiyormuş diye. Böyle bir bozuk, tabii kafir inançları var. Bir kısmı da diyorlar ki Allah'ın sıfatı, Allah'ın sıfatı İsa Aleyhisselam'a hülül etmiş. Kendi değil. E Bu da denemiyor ya. Sıfatı hülül etmez. Yani ne oluyor? Ya İsa Aleyhisselam'ın bedenine geçmiş veya ruhuna geçmiş. Halbuki ve küllün batılün. Yani Allah-u Teala ne zatı ne de sıfatı İsa Aleyhisselam'ın ne bedenine ne ruhuna işlemiş. Yani. Sirat etmiş, nüfuz etmiş, girmiş falan Değil haşa aelha Ama tabi Isa aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir ib ibare geçiyor Yani ayet-i kerimede O mesela bizim de tabirimizde Isa aleyhisselam'ın sıfatı olarak Enbiya içerisinde nedir? Ruhullah Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemize Habibullah diyoruz Allah'ın sevgisi İbrahim aleyhisselam'a Halilurrahman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 Allah'tan bir ruhtur, efendim, bu allah Teala zatından, sıfatından bir haşa, parçalanma, tecezzi, bölünme olup da onun ona geçtiği anlamına gelmiyor. Ona bakarsan öbür halde diyor ki, efendim, cemi ammin diyor, <gülüyor> yani gökler, yerler, bütün nimetler, hepsi ondandır diyor yani, minhü diyor yani. Şimdi buradan minhü, öyle anlamak lazım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 İki noktada değiştirmiş. bir Adem Aleyhisselam, biri İsa Aleyhisselam. İnne mesele ıysa indallâke mesele adem. Allah kadında İsa'nın durumu Adem'in durumuna benzer diyor. <gülüyor> adem Aleyhisselam topraktan, çamurdan haluk etti. İşte, İslam oğluna bakarsan onda babası var diyor. Sen bu ayete inanan Müslüman olsan nasıl babası var dersin. Ona topraktan yarattı. Sonra kün <gülüyor> insan ol dedi. Ona da can verdi. Ruh gelince toprak birden Etek yemeğe, e, kanlara, damarlara bulandı. Bildiğimiz, gördüğümüz insan oldu yani. Şu anda gördüğümüz usul üzere bu beden aynı. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından aynı genetik bizde de var. Ama bunun aslında toprağı ol dedi de bu böyle oldu diyor. Kur'an söylüyor bunu. Şimdi o zaman İsa Aleyhisselam'ın babasının olmaması, Allah-u Teala'nın başka kullarını yarattığında uyguladığı sünnetini, adetini bozarak onu babasız halde etmesi. Ruh ne demek?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 Bir üluhiyet sıfatı vermişler. Zaten biliyorsunuz peygamberler gibi onları da masum, e, günahsız kabul etmişler. Bazıları yani hatta o yani onların yani o zamanki geneli de i̇mam Zerruk'ta kaç yüz sene evveli söylüyor yani. Hz Ali'den bile bahsederken Celle Celaluhu derler diyor. Haşa ve kella. Celle Celaluhu bir Allah hakkında kullanır mesela. Hz Ali için bile derler diyor. Şimdi bu böyle. Ee, gelelim. Tasavvuf eylinden bazılarına hülül ve ittihat e, ima eden sözler nispet edilmiş. İstihallâcı Mansur'un enelhak sözü. Ebu Yezdel Bistami'nin leyse fil cübbeti sivallah sözü. Sübhani, sübhani ma'azame şani sözü. Bunun gibi e, şatahat-ı sufiyye diye tabir ettiğimiz maksadı aşan ifadeler. Veya tevile tefsire muhtaç ifadeler. Veya manevi sekir halinde kendilerinde değilken gayri ihtiyari kendilerinden sudur eden ifadeler. Bunlar İmam Rabbim Hazretleri'nin beyanı ve çile. Bunlar kendileri bu şeyde bu hal kapıldıklarından çıkamadıklarından manevi sarhoşluk onlar istirah ettiğinden mazurdurlar. Ama bunları taklit eden, ve bu lafları efendim, nakleden ve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 Bu mana e, Yunus kastetmemiştir. Yunus Emre gibi Arif-i Billah bir veli hem zahiri ilimden de büyük nasibi olduğunu ulema beyan ediyor. Efendim, Hazreti Mevlana ya intisabı naklediliyor efendim. Yunus Emre'ye bu söz nispeti sahihse o zaman doğru mana vermek lazım. Etek yemeğe büründüm, Yunus göründüm. Şimdi burada asla Allah-u Teala'nın bir velisine, o veli ne kadar büyük oluş olsun, hatta peygamberine, o peygamber ne kadar büyük oluş olsun, Allah-u Teala ne zatının ne de sıfatlarının onun içine girmesi, onunla birleşmesi, ittihat hasıl olması gibi bir şey düşünülemez. Bu görüş ehl sünnete muhaliftir ve bu görüş insanı kafir eder. İçine girdi demek kafir eder. Bak söylüyorum. Benim de itikadım budur. Benim itikadım budur. Şimdi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 Efendim bir yerlere yamanmak için para aldığın yerlere yamanmak için milleti oraya yönlendirmek için efendim fitne mi yapıyorsun? O ayrı bir dava yani. Şimdi burada bizim el-i olarak Allah-u ne zatının ne sıfatlarını hiçbir veliye hülül etmesi, girmesi düşünülemez. E, Yülüs Emre'den böyle bir laf varsa bu lafın manasını doğru anla. allah Teala bir nur yaratır, özel bir nur. Bu nura ne verir? Suret verir, şekil verir, özel bir nur yaratır. O nur, o tecelli Yunus Emre'ye girebilir mi? E girer çünkü o nur mahluktur. Allah'ın yarattığı diyoruz bak sana. Allah'ın kendi zatının nuru demiyoruz ki. E hulüktün min nurun hadisini nasıl anlayacaksın? Abdurazak'ın Musa'nın neftet tehir ceddi. İnne Allah halaka nura nebiyike min nuri ya Cabir. Ey Cabir Allah senin peygamberinin nurunu, kendi nurundan yarattığı nasıl anlayacaksın? Efendim sonra Seyem'de mi şirke düştü o zaman? Haşa ve kelle. Allah bir nur yarattı özel.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 Sadece kuru kuruye metinleri okumakla, usul-i hadis bilmekle, bilmem neyle, bu manadan anlayamazsın. Şer ve aşiyelere bakacaksın yani. Çünkü bu kadar ulema beyan etmişler yani. Beycuri'ler, ücuri'ler, dünya kadar şerh okuyoruz. Bu şehhleri okuyarak mı ilim sahibi oluyoruz yani? O zaman, şimdi allah Teala özel bir nur yarat. Mesela sen eğer tecelli-i suri'yi inkar edersen, sahih hadislerde geçen rait-i rabbi, Efendim fi sureti Diye geçen Rabbimi şu surette gördüm Hadise'ne ne mana vereceksin Allah surete mi girdi i̇şte, Haşa Allah şekle girmez Allah'ın şekli yok Allah musavver değil Allah suret değil haşa Ya nedir Allah Teala bir nur yaratıyor Özel bir tecelli yapıyor O nurada bir şekil veriyor O şekilden nida ediyor Ses geliyor E ne gibi e Ben ağaçtan nida ettim demiyor mu Kur'an-ı Kerim'de Mineşşeceratı enyâmusa İnniyen Allah diyor, ağaçtan nida geliyor, allah Teala buyuruyor, ağaçtan duyuruyor, ben Allah'ım diyor, ağaç diyor inniyen Allah, ağaç ben Allah'ım demiyor. Ağaç Allah-u Teala'nın buyurduğunu naklediyor o polilo gibi. İnniyen Allah diyor ağaçtan. E şimdi allah Teala ağaca mı girdi? Yok. Kelam sıfatı ağaca mı girdi? Yok. Bunu düzgün anlamazsan millete de kafir diyerek kendin kafir olsun yani.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 ibadet olunmayı hak ettir diyor. Veya şiyan ediyor az Ali için Celle Celaluhu diyor. Tapanlar da var, ilahtır diyenler de var. Uhulatında. E şimdi bunun bu e, meşayihten nakledilen sözlerin Bunlar ne alakası var? Bezbestami bana mı tap demiş? Yunus Emre e, ba bana mı ibadet et demiş? Hallacı Mansur Enel Ak demiş de Hallacı Mansur 400 zekat namazı zincirlerle bağlı iken gece hapishanede kime kılmış yani? O zaman sen burayı doğru anlaman lazım. Onları kafirlerle, müşriklerle, bidat ehliyle bir tutamazsın evliya Allah. Allah-u Teala'nın kendisi suretten, şekilden münezzehtir. allah Teala asla ne zatıyla ne sıfatıyla ete kemiğe bürünmez. Hiçbir surette görünmez. Zatı ve sıfatlarıyla. Ama hadis-i şerifte Rabbim şu surette gördüm diyorsa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 Bu noktada e, itikadımız bundan ibarettir. Allah-u Teala bir suret yaratabilir. Yarattığı surete e, bir e, e, nur yaratabilir. Bir tecelli yapar. Bu tecelli bu sure, buna suret verebilir. Onu da ağaç suretinde olur. İşte efendim insan suretinde olur. Melek suretinde olur. Bu mahluktur. Bu surete suretli olan, ete bürünen, görülen dokunulan, hissedilen, idrak edilen, hata edilen, baktığın zaman e, sınırları belirli olan her şey mahluktur. Allah Teala'nın ne zatıyla ne sıfatlarıyla alakası yoktur. Ama mahluktur derken Allah Teala özel bir mahluk halk edebilir. O özel mahlukuyla da bazı kullarına zuhur edip o mahluk o nurani varlık neyse efendim nida edebilir, ilham edebilir, rüyasında görünebilir.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 Doğru laf anlamak lazımdır. Bizim intifadımız da budur. Şimdi ben işte etek yemeğe büründüm. Mahmut diye görün bir eski sohbetlerimde bir laf geçiyor. Bu bir rüya. Bu rüyayı gören işte Alaattir Efendi Hazreti'nin ihvanından bir zat. Kasımpaşa ihvanındandı. Yaşlı bir zat. Şimdi herhalde vefat etmiştir. Beşiktaş'ta dururdu. Onu rüyada bana böyle o tabi Yunus'un o sözünden etkilenmiş falan rüyada böyle bir çıkıyormuş. Ben de bunu sohbette nakletmişim. Peki biz burada şimdi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 bir nur ona verebilir. Onun e, rabıta ne, nedir? Rabıta onun derisine, kemiğine değildir ki. Rabıta Allah Teala'nın okuluna kuluna olan tecellisine, e, ma mazhariyetine müracaattır. Şimdi felemma tecelli arabulil cebeli ayetini okuyacaksın. Allah daha taşa tecelli etti diyeceksin. Dağ taşa tecelli eden Allah ne yapamıyor? Efendim kamil bir kuluna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 Yunus da haşa hulülyeci değildir. Biz de asla hulülyeciye değiliz. ve bizi efendim böyle şia fırkalarının batını, hulülye, ittihadi bilmemle ne bizim İsmet Garibullah Hazretlerimiz, Risale-i Kusura sahibimiz bunlara beyan ediyor. Sakın hulülye olma. Böyle Allah'ın e, zatı bana girdi, sıfatı bana girdi. Haşa benden göründü, haşa. Böyle şeyler bizim itikadımız bundan ibarettir. Bize bundan gayrisini istat edenler, müfteridir. Allah'ın dinde hakkımızı alırız. İftira yapmasınlar. İşte hululi fırkası bunlar böyle herzeler var ya diye haşa Efendi Hazretleri'nin adını da anmak suretiyle benim eskiden naklettiğim o söze atıf yaparak hiçbir mana mülaza etmeden bizi de dinsiz kitapsız batını hululi fırkalarıyla bir gösterme çabaları, çabalarını yemeyiz yutmayız yani. Allah'a val ederiz bu iftiraları. Allah itibarlarını bolsun deriz yani. Bolsun deriz. Çünkü onlar da biliyorlar ki bizim görüşümüz hululiyye değildir. Aha bizim okuduğumuz itikat. Ve la hulü <gülüyor> Allah hiçbir şeye hulul etmez. Ve la hulü fi şey hiçbir şeye de Allah hulul etmez. Çünkü Allah Teala bir şey hulul ettiği zaman Allah Teala kadimdir. Hulul ettiği şey mahluktur, yaratılmıştır. Yaratılmışa hulul ettiğini düşündüğün zaman sen ne ispat etmiş oluyorsun? O şeye de efendim hulul ettiği Ee, şeyden dolayı Allahu u Teala'nın da Sonradan yaratılmış olması gibi Sonradan yaratılmışa muhtaç olması ve benzemesi gibi Şey icap ediyor Bir de hulül ettiği yerinde Kadim olmadığını söylemen lazım e, Yunus Emre kadim bir varlık mıdır Mahmut Efendi Hazretleri kadim bir varlık mıdır Yani hangi evliya kadimdir Hepsi sonradan yaratılmıştır yani Sen nasıl ona hulül etti dersin Hiç kadim hadise hulül eder mi Elka elhadiis iza kurni bil kadim lem yaqul ya sader imam rabbi efendimizin okuduğu ibare sonradan yaratılanla ezeli olan evveli olmayan bir şey birbirine mukayene olabilir mi yakınlık bile mulaza edilemez bu noktada ne olur sonradan yaratılandan eser kalmaz İz bile kalmaz eseri bile kalmayan bir şey Allah Teala'nın zatının sıfatlarının yanında hangi varlığın varlığı söz konusudur ki ona hulul etti diyeceksin O hulul ettiği mekandan, kişiden, şahıstan eser bile kalmaz. Zaten yanar kül olur gider yani. Eser bile kalmadığı zamanda nasıl diyorsun hululden nasıl bahsedebilirsin? Eser bile kalmaz. Hadis sonradan muhtes yani. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için en yahviye mekânun Allah Teala bir mekanın kendisini kuşatmasından, Arş'ta olsa, gökler de olsa onu ih hata ihtiva etmesinden münezzehtir.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 Velâzi Ali zaman dönemer nesefazlar. <gülüyor> Allah'ın üzerinden zaman geçmez. Zaman mefhumu Allah hakkında yoktur celle celaluhu. Çünkü zaman sonradan yaratılmıştır. Güneşin, ayın, göklerin, feleklerin sistemiyle zaman mefhumu geçmeye başlamıştır. Halbuki belkâne kable halkız zaman ve mekan. Allah ki zamanı da yaratmadan önce vardır, mekanları da yönetmeden önce yaratmadan önce vardır. Yani arşta yokken, gökte yokken vardır.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 Hz. Ali Efendimiz'e buna ilave ne buyurur? Ve vel an alâ mâleyhkân. Yani Hz. Ali Efendimiz veya bir başka sahipli olabilir ama Hz. Ali diye hatırlıyorum. Hadiste ne buyurdu? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Şimdi de aynı sıfatlar üzerindedir Çünkü neden? Bizim yaratılmış olmamız Allah'ın varlığına sıfatlarına ortaklık getirmiyor ki. Bize zaman geçiyor, ona zaman geçmiyor. bizim mekan sınırlıyor, onu mekan sınırlamıyor. Ya bizim, o bakım hiçbir bakımdan bize benzemiyor. Bizi hiçbir bakımdan...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 Nasıl bir mana oldu? Çok acayip müfit oldu. Bunu da ancak İmam Gazali konuşabilirdi. Allah'ın zatında, Allah'tan gayrı sıfatlan gayrı bir şey yok. Allah'tan gayrı hiçbir şeyde de Allah'ın zatında, sıfatlarında hiçbir şey yok. Dolayısıyla bütün mahlukatından ayrıdır. Şimdi mesela Musa Aleyhisselam'a Firavun soruyor. Ya bunlar ya yani Firavun kafalı mı diyeceğim, ne diyeceğim bu gökte diyen. "Kaale Firavun: Ma Alemin?" Firavun dedi ki: "Ya sen bu alemlerin Rabbi deyip duruyorsun ey Musa. Bu alemlerin Rabbi kimdir?" Şuara suresinin 28 23 28 adetleri 23'ten 28'e kadar bu adetleri okuyoruz. Alemlerin Rabbi kimdir? Dedi ki Rabbü semavat vel ard. Ve ma baina. Göklerin de Rabbi, yerlerin de Rabbi, aralarındakinin de Rabbi. Şimdi Musa sen bunu deyince falan ne demek? O ne demiş oluyor? Gökler mekandır. Yerler mekandır. Aralar mekandır. O onların hepsinin Rabbidir. Yani hiçbir mekanla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 Rabbukum Rabbul meşriki vel meğribi ve ma beyni vayn kudrüm teakülün Esas delisizsiniz, biraz aklınız çalışsaydı anlardınız Doğuların da Rabbidir, batıların da Rabbidir, aralarındakilerin de Rabbidir Şimdi ne demek istedi Musa aleyhisselam? <gülüyor> Doğu batı, kuzey, güney Cihet, yön Bütün yönlerin Rabbidir O zaman hiçbir cihetle, yönle tarafla ne yapmaz? Kayıtlanamaz Şimdi Firavun ne dedi zaten? İbnü'l-İsar dedi. <gülüyor> Lali yeblu'u, eblu'u asbabes semavat mıdır? Yani Lali tala ila ilahi ilâh Musa. Bir yerde de öyle var. Lali yeblu'u esbabes Yani bana dedi yüksek bir köşk yap. Eşini bu Vehhabilerin kafasıyla Firavun kafası çok uyuşuyor. Çünkü diyor ya dağın üstteki Allah'a daha yakındır. Dağın alttakinden diyor ya ve ağabey kafası. Şimdi göğe daha yakın olduğu için. Firavun da diyor ki sen diyor bu Musa'nın ilahını diyor yakalamam lazım. E bu diyor yani bir tek Rab'ten bahsediyorum ben. beni Yani Firavun Allah'ın ona ortak olunmasına kızıyor yani. Ben tek ilahım şimdi bana bir ortak çıkarttı diyor <gülüyor> haşa mükella. E işte diyor ben diyor onu bir yakalamam lazım etkisiz hale getirmem lazım <gülüyor> haşa mükella. Ne yapmamız lazım? <gülüyor> Ey Haman bana bir yüksek köşk yap diyor katları fazla olsun diyor.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 Doğuların Rabbi, batılarında Rabbi, göklerinde Rabbi, yerlerinde Rabbi, babaların da Rabbi, ataların da Rabbi. Allah budur. Bir peygamber beyanıyla, Kur'an-ı Kerim'in de nakliyle teyit edilmiş. Allah tarifi budur Celle, Celle Yok yukarıda, yok gökte, yok arşta. Bunlar iman değildir. İslam'la bağdaşı şeyler değildir. Allah Teala mekan istat eden doğru dürüst Müslüman değildir. Onun için Bu bahiste de itikadımızı size beyan etmiş oluyoruz ki Allahu u Teala hiçbir şeye hulul etmez. Ne zatıyla ne sıfatıyla hiçbir mahlukuna velev en büyük peygamber olsa ona nüfuz etmez, girmez, işlemez. Böyle inanan kafirdir. Ete bürünüp görünen Yunus'un söylediği ve Evliyaullah'ın söyledikleri şeyler Allah-u yarattığı yarattığı nurlar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 Em babası e, İbn Ataalle İskenderye hem tasavvur Şazeli tarikatından Ebu'l Aras Bağdat Mürsin Hükemi Ataay'ı yazmış bütün evliya kabul etmiş. Galib Bağdadiler İman Rabb. İbn Ataalle İskenderye dedin mi bitti bitti iş. Dur orada. Bak onun ibaresinde deniliyor şöyle diyor. Levla zuhuru fil mükevvenat ma baka alayya vücudi ibsari. Allah Teala'nın mükevvenatta bu sonradan yaratılan alemlerde zuhur etmesi olmasaydı tamam mı?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 Zatıyla sıfatlı, irade, kudret gibi sıfatlarıyla ilgili İmam Gazali Hazretlerini dinleyeceğiz. Allah Teala azami derecede istifade edenlerden, itikatlarını Ehl-i Sünnet'e göre tahsiye edip, gözden geçirip düzeltenlerden ve böylece hidayete erenlerden eylesin. Ve ehli Sünnet dışı dal ve mudil firkalara, e, onların inançlarına kapılmaktan, bizi de zürriyetimizi de, şu İmam Gazali Hüccetül İslam hürmetine, onun eserini okuduğumuz kıymet verdiğimiz şu eseri hürmetine bu dersi dinleyen, dinleten Her gece takip ettirenlere ve zürriyetlerine Allah Teala yanlış itikat nasip etmesin. Hüsnü istikamet, hüsnü itikat, üstü khatimeler müessere eylesin. Amin. O sallallahu Teala ala, ala seydina Muhammedin ve ali sahabiyye